アッ م, م ال ه ه الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ن ح ハ د ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ر ハハハハハハハハハハハハハ ا ハハハ م ハハハハハハハハハハハハハハハハハハ م ハハハ ل ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ إلا ハ ل ハハハハハハ ل ハハハハハ ل ハハハハハハハハハハハ د ハハハハハハハハハ ه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 カルディスティルム、カ ا ディスティルム、ヤーシン、カルディ ا ティ ي ム、アラハナ ل ィバダ س オン د キ س キン、イ ك ビン、オンベッシュ、 Günü Pazartı günü saat 14 ila 16 30 arasında Muradiye Kültür Merkezinde düğünü var İnşallah bütün kardeşlerimiz davettedir Rabim her ikisini de hayır versin İnşallah hayırda birleştirsin. Evet İmam Bukhari rahimullahın El Adabul Mufred adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz biliyorsunuz İmam Bukhari rahimullah ahlakla alakalı hadisleri bir araya getirdiği bir kitaptır El Adabul Mufrad ve bugün itibariyle bugünkü dersimiz itibariyle 353 numaralı、e, rivayetimizdeyiz. Evet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti、Hı? Peygamber şöyle buyurdu: Salavatız. Küçüğümüze merhamet etmeye. arkaya rivayet var. Dört tane olması lazım. 53, 54, 55 ve 56. Arka arkaya okuyalım. 54. Devam. Erdat sen devam et. Abdullah İbni Amr İbni As ve Adal Aleyhi Vesselam şöyle buyurduğunu rüzak etti. Küçüğümüzü şefkat göstermeyen ve büyüğümüzün hakkını tanımayan bizden değildir. Evet. Devam. Am, Am ibn-i Şuaid, babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyüğümüzün hakkını sonamayan ve küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir. Evet. Ebu Umami radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzü yüceltmeyen bizden değildir. Evet. Kardeşler...、E 4-5 tane rivayet hemen hemen、e, aynı muhtevada、e, bir rivayette merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını tanımayan bizden değildir. Küçüğümüze şefkat göstermeyen, büyüğümüzün hakkını tanımayan bizden değildir. Büyüğümüzün hakkını tanımayan, küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzü yüce etmeyen bizden değildir hadislerini anlatan. アッダーダーダーダーダーダーダー h ーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー b ーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ n d ーダ i ダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー ح ーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー ا ーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーーダーダーダーダーダーダー Feleyse minna kelimesini kullanıyor. Yani bizden değildir. Şimdi hadisin baş tarafına baktığımız zaman küçüğümüze merhamet etmeyen yani Müslümanların küçük çocuklarına yani Müslümanların henüz buluğ çağına elmemiş küçük çocuklarına merhamet etmeyen bizden değildir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim küçük çocuklara baktığımız zaman Müslüman küçük çocuklarına acziyetinden dolayı yani bülü çağına elmemesinden ve birçok kötü amellerden, pisliklerden uzak olmasından dolayı ne yapılması? O çocuğun merhamete, şefkate ihtiyaç duymasıdır. Yani çocuk haliyle tabii ki、e, henüz üzerinde çocukluk alameti olan ve her, her an hata yapmaya çalışıyor. ...hazır olan, her an hata yapabilen bir varlık karşınızda duruyor. Yani illa kendi çocuğunuzdan bahsetmiyorum. Müslümanların genel çocuklarından bahsediyorum. Ki ileride de gelecek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... ...hem mescitte olsun, hem sokakta, çarşıda, pazarda olsun... ...muhakkak çocukları gördüğü zaman... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam giderdi onlarla şakalaşırdı, onları öperdi. Bazen terkisine devesinin arkasına alır, daha küçük yaşta olanlara dahi ne yapardı? Nasihat ederdi. Mesela onlardan bir tanesini Abdullah İbni Abbas'a daha küçük bir çocukken Ey çocuk diyor ben sana öyle kelimeler anlatacağım ki エファーディー・ラー・ヤファーディー・サン・ア・ラー・ハン・ハクネ・ギョゼッケー・ア・ラー・タ・セ・ニン・ハクネ・ギョゼッセン・ビトゥン・デュニア・ビラリー・ゲーセ・サン・ア・キュトゥ・キュトゥ・キュトゥ・キュトゥ・キュトゥ・キュトゥ・キュトゥ・ラ・ビル・ラー・ラー・ビネ・ビトゥン・デュニア・ビラリー・ゲーセ・サン・ビル・エリクト・キュトゥ・キュトゥ・キュトゥ・キュー・ラー・ビル・ラー・ラー・カレン・カール・カール・ル・ル・ムシュー・デュール・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ Daha küçük bir çocuğa anlatıyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara merhametinden dolayı böyle yapıyor. Kimi zaman geliyor şakalaşıyor. Ya Umayr mada fa'alar Umayr. Daha önce geçtiği gibi Umayr oynadığı bir kuşcağız ölüyor. Ve Allah Resulü geliyor onu ziyaret ediyor. Ve üzüldüğünü görünce ey Ömercik küçük kuşçuk ne yaptı diye ne yapıyor? Onun gönlünü almaya çalışıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.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 Onların dilinden konuşmak ve yine bir keresinde üvey oğlu ile beraber yemek yerken çocuğun eli her tarafa dolanıyor. Ve diyor ki ey çocuk bakın terbiye anlayışı. Ey çocuk Bismillah de sağ elinde ve önünden ye. Yani bugün kardeşlerim maalesef Müslümanım diyen ailelerin çocuklarına baktığımız zaman ne yapıyorlar? Hep bir sol el yeme alışkanlığı var. Çocuk yapabilir. Burada çocuğa kızmıyoruz. Ama onu、e, önündeki ebeveyni anne ve babası muhakkak buna son derece ne yapması dikkat etmesi gerekir. Çocuğun sol elle yemesi İslami bir davranış değildir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sol elle yiyip içmeyin. Çünkü şeytan sol elle yer buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. O konuda başlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. O çocuğa o davranışın haram olduğunu öğretip onu yemeğe yerken Bismillah önünden ve sağ elinden yapması aslında o anne babanın veya çevredekinin o çocuğa olan merhametindendir kardeşlerim. Bunu da çok iyi anlaşılması gerekir. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün gelen, <gülüyor> ard ardına gelen, E, hadislerde küçük ve büyük zikrediyor. Daha sonra büyüklerimize de saygı göstermeyen, onlara hürmet etmeyen, onlara saygısızlık yapan, onlara tazim bulunmayan, tazimde bulunmayan, örfün gerektirdiği ve İslam'ın gerektirdiği şekilde davranmayan bizden değildir buyurur Allah Resûlü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim büyüklerimiz babalarımız, dedelerimiz, yaşça büyük olanlarımız, hele de alim olanlar nedir? Saygıyı en fazla hak eden kimselerdir kardeşlerim. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'da onların hakkını bilmeyen, onların hakkını gözetmeyen, düşünün bir mecliste eğer büyük birisi varsa ve bir şeye ikram ediyorsanız çaydır vesaire. Önce büyükten başlarsınız ondan sonra onun sağından devam edersiniz. Ve bizim toplumumuzda da örfümüzde de adetimizde de Allah'a hamdolsun yani böyle、e, güzel şeyler İslam'a aykırı olmayan şeyler mevcut. Şimdi kardeşlerim hadisin son tarafında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam feleyse minna buyuruyor. Bizden değildir. Şimdi bunu nasıl anlamamız gerekir? Ki birçok hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu lafzı kullanıyor kardeşler. Mesela bir rivayette diyor ki bizden değildir. Kim ölünün arkasından işte yaka paça yırtarsa veya ne bileyim yüzüne hani vuruyorlar, debeleniyorlar, kendilerine zarar veriyorlar ve davet şeyde cahillerin yaptığı gibi Ağıtlar yakarsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tür kimseler nedir? Bizden değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bunu anlarken şu şekilde anlamamız gerekir. Yani <gülüyor> ehl-i sünnet bunun manasının şu olduğunu söylemişlerdir. Yani onlar bizim sünnetimizden ve bizim yolumuz üzere değillerdir. Ama bu onların dinden çıktığı manasına geliştirir. gelmez fakat bu tür lafızlar gelir ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bu da en büyük caydırıcılık ve bu tür şeyleri önleme adına söylenenmiş sözlerdir yoksa bu şeyler dinden çıkartıcı şeyler değildir böyle şeylerde kesinlikle buku bulunmaması adına Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizleri caydırıcılık ve önleme adına söylediği sözlerdir yani çok dikkat edilmesi gereken meseledir. Küçüklere merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, onların kaderini kıymetini bilmeyen nedir? Bizden değildir, bizim sünnetimiz, bizim yolumuz üzerine değildir ya da kamil din üzerine değildir manasına gelmektedir. Her、yani、ne kadar asıl dinin asıl mevcut olsa da bir parçası ne yapar? Ne yapar? Eksik kalır. Allah korusun bu da. dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Hadisin diğer yollarından bir tanesi de ليse min ümmeti benim ümmetim üzere benim ümmetimden değildir buyuruyor Allah Resulü Selam büyüğümüzü saygı göstermeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen ve ya'rifli alimine ve alimimize de saygı göstermeyen bizim ümmetimizden değildir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve selam. Evet 357 numaralı rivayet. İyikleri icretmek. Ebi Musa Edeşane'den rivayet edildiğine göre Allah anlardan razı olsun. Şöyle demiştir. Aksaçlı ihtiyar Müslümana ve ezberlediği Kur'an'ın manasıyla lafzında taşkınlık etmeyen ve ezberlediğini unutmayıp manasıyla amel etmeyi bırakmayan hafıza ikram etmek Allah'a saygıdan sayılır. Adalet sahibi bir sultana ikramda bulunmak da Allah'a saygıdan sayılır. Bu rivayet Ebu Dağut'ta Hazreti Peygamber'in sözü olarak geçmiştir. Evet. İnna min iclâlillahi azze ve celle, Allah azze ve celle'nin iclalinden yani onu taziminden bir tanesiymiş kardeşlerim. Ne sayıyor Allah Resulü Musa eleşariya radıyallahu anh? 僕はですね、私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。 Aleyhissalatu vesselam ve ki yaşlıya merhamet etmek, şefkatli davranmak bunların hepsini、e, içine alır ki bu da Allah Azze ve Celle'ye yapılan tazimden bir parçadır kardeşlerim. Ve hamilul Kur'an diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen merfuda. Yani onu ezberinde tutuyan, tutan, onu okuyan, onu hıfz eden fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam E, hamilul Kur'anı yani Kur'anı ezbere bilen, manasını bilen insanın vasfını anlatırken şöyle devam ediyor: "Gayrılgalifihi" yani bunun okurken veya ne bileyim、e, müttedi kimselerin、e, bidat ehlinin tefsir ettiği gibi tefsir etmeyen veya Çok hızlı bir şekilde okuyarak manasını tedebül etmede, emül etmede, düşünmede insanları sevketmeyip çok hızlı bir şekilde okuyan veya manasını doğru olmayan bitat manalarla ifade eden olmayacak Amelul Kur'an. Ve yine wal-jafi、e, anhu ve yine Onunla ilim ettikten sonra, yani Kur'an'ı öğrenip Kur'an'la hifsettikten sonra da ondan amel etmekten de uzak durmayacak. Yani Kur'an'ın ezberilmesi, ezberin, ezber edilmesi, Kur'an'ın tedebür edilmesi, onun ilim edilmesi, onunla amel edilmesi, hafızın bütün bunların içine alması gereken şeylerdir. Yani İlim ettikten sonra onu kesinlikle terk etmeyecek, hele ki Kur'anı hifsettikten sonra unutmak ki bu da büyük günahlardan bir tanesi sayılmıştır kardeşlerim Allah korusun. İlimle meşgul olacak ama ilimle meşgul olması onu amelden engel olmayacak. Amelle meşgul olacak ama amelle meşgul olması onu ilimle meşgul olmasına mani olmayacak. Hep. orta yollu vasat olacak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu da sünneti de buydu ve、e, bu da en adaletli, en orta yollu olandır kardeşlerim. İlim edecek, amel edecek, ne ilmi ameline engel olacak, ne de ameli ilmine engel olacak. Her ikisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi orta yolla olacak. Ne ifrat, ne de teftire kaçacak. Ne bu taraf ne bu taraf nedir? Hem ilim öğrendiği ilimle de birlikte amel edecek. Sonra rivayetin son kısmında adalet sahibi sultana da、e, yani devlet başkanına da ikram etme, ona ikramda bulunma nedir? Yine Allah Azze ve Celle'nin taziminden ücretmesinden bir tanesidir. Evet şimdi hadiste kardeşlerim üç şeyden bahsediyor. Birincisi Müslüman bir ihtiyara, yaşlıya, yaşı büyük olan bir kimseye saygıdan bahsediyor. Ve Kur'an'ı ezberleyen, onunla ilim eden, onu ilim olarak alan ve onunla da amel eden kimseye saygı. Üçüncüsü de adaletli saygı. Devlet Başkanı'na saygıdan bahsediyor ki bu üçüne saygı Allah Azze ve Celle'ye tazimdendir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselam Abu Dawud'da gelen rivayette. Evet 359, en, bir saniye. Evet 58 ayını 59 alalım. 359. Evet. Rivayete göre Abdullah İbn Sehi ve Muhaiddiya İbn İsmiç ayrıldılar. Sonra burma batjesinde iki sebirlerinden ayrıldılar. Sonra Abdullah İbn Sehi öldürüldü. Bunun üzerine İbn İsmiç'in iki oğlu Muhaiddiya ve Muhaiddiya ile özbirlerinin kardeşi Abdullah İbn Sehi, teklamlar Sav Allah Valiyeslerinin gelip özbirlerin arkadaşlarının işi altında konuştuğunu. topluluğun en küçüğü olan Abdurrahman Aleyhisselam konuşmaya başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlk sözü büyüye bırak. Hazis-i Rahimlerinden Yahya İbn-i Said bu sözü yaş bakımından büyük olan konuşmayı üzerine alsın anlamına geldiğini söyledi. Artıklarının durumu hakkında konuştular. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Özgürden arkadaşınızın katileri hakkında 50 kişinin yeminiyle hak talep İnde bulunabilir misiniz? Üç hafta kadar. Ey Allahın Rasulü, biz bu olayı görmedik de dedi. Bunun üzerine de Hazret Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam o halde Yahut ilerden 50 kişinin yemin ederek sizin bu suç namazdan kurtulsunlar dedi. Bunlar Ey Allahın Rasulü. Bunlar kafir bir toplu. Bunların yemin etmelerini nasıl kabul ederiz? Deince Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam öldürdüğün arkadaşlarının diyetini bizzat kendisi verdi. Sihir İbn-i Hamser, ben bu diyet olarak verilen develerden bir dişi demeyi yakaladım, develerin ağzına girdim, dişi deve beni ayı ile tepkiledi. Evet. Kardeşlerim, olay、e, üç tane sahabenin Hayber'e bir iş için gitmeleri ve üçü ayrılıyorlar ve üçünden bir tanesi、e, orada ölü buluyorlar. Ve bu olay gelip Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a haber verdiklerinde Allah Resulü Vesselam olayı gördünüz mü? Hayır görmedik yani kimin öldürdüğünü görmedik diyorlar. Peki onu gördük. Yani oradaki Hayber'deki Yahudilerin ki o zaman kendi aralarında bir sulh var, bir barış anlaşması var, savaş yapmayacaklarına dair. Onlardan birinin öldürdüğüne karşı elli kişinin yeminiyle yemin eder misiniz dediklerinde biz görmedik ey Allah'ın Resulü. O zaman eğer onlar yani Yahudiler elli kişi yemin ederlerse o zaman bu olay düşer demiş. Fakat sahabeler ey Allah'ın Resulü onlar öldürdü. Yahudidir yani kahirlerdir dediklerinde Allah Rasulü Aleyhisselam fitnenin önüne geçmesi geçme bakımından veya olayın büyümemesi、e, açısından yüzde ve diyet ödeyerek bu olayın kapanmasını sağlamıştır Allah Rasulü Aleyhisselam. Şimdi burada asıl、e, bizi ilgilendiren tarafı büyüklere saygı olarak Allah Rasulü Aleyhisselatoussalam'a olayı anlatmaya geldiklerinde bu üç dört kişiden topluluktan En küçük olanı hemen söze atlıyor ve sözü olayı anlatmaya başlıyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu susturarak büyünüz konusun diyerek orada büyüye gösterilmesi gereken saygıyı tutuyor. belirli ediyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ki burada da İmam Bukhari Rhammuhullah'ın bu hadisi getirmesinin asıl sebebi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen topluluk içerisinde olayı anlatmaya sözü en küçüğün başlamasını engel olarak büyünüz konuşsun diyerek büyünüz konuşsun diyerek küçük susdurması ve büyük orada yaşça büyük olan kimseye saygının tamamlanması sebebidir ki. Burada bir yemin etme meselesi var ki bu da yemin etmeye önce iddia sahibi başlar demişlerdir alimlerimiz. Olaya fazla girmek istemiyorum. Fakat asıl burada anlaşılması gereken bir toplulukta büyüğün ne yapması? Konuşması gerekir. Evet. Gerçi büyük olan konuşmayınız ya daha küçük olan farkı var mıdır? Evet. İbn-i Ömer'den göre Nesulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana durumu Müslümanın durumu gibi olan bir ağac söyleyin. Bu ağac her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Yapraklara da dökülmez. Bu ağacın kurma ağacı olduğu aklıma geldi. Cevap <gülüyor> vermeyi koşturuyorum.、Ben. Orada Ebu Bekir ve babam Ömer vardı. Allah hep ikisinden de razı olsun. Bu ikisi konuşmayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kurma ağacım dedi. Ben babamla beraber dışarı çıkınca şöyle devamlı İyi babacığım, bu acın fırma acı olduğu benim aklıma gelmedi. Babam, unutuyorum. <gülüyor> unutuyorum. Babam, onu söylediğime engel olan nedir? Eğer o ağacın fırma acı olduğunu söyleseydin, bana şu ve şu şeylere sahip olmaktan daha sevinmiyordu dedi. Ben de şu cevabı eder. Senin ve bu bekerin cevap vermesi benim konuşmama engel oldu. Sizin cevap vermediğiniz bir konuda. Konuşmayı çok görmedim. Evet, kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üslubundan bir tanesi de sahabesine bir şey anlatmak istediği zaman bazı misaller verirdi. Bu da o an, o esnada kişilerin anlayışını imtihan etmek için ya da kişilerin e, nazarasını, e, dikkatini vermek için kendini çekmek için yapardı Allah Rasulu Aleyhissalatu Vesselam ki birçok rivayetinde bu metodu Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam uygulamıştır. Yine burada Allah Rasulu Aleyhissalatu Vesselam bana öyle bir ağaçtan misal verin ki veya öyle bir ağaç vardır ki onun benzeri aynı Müslüman bir kimsenin benzeri gibidir diyor ve bu Her zaman Allah'ın izniyle meyvesini verir diyor. Ve bunu sorduğu zaman insanların diyor akılları hep diyor vadilerdeki ağaçlara gittiler diyor. Kimi şu ağaç, kimi bu ağaç, kimi şu ağaç. Sonuçta hiç kimse Allah Rasulü Aleyhisselam'ın sorduğu sorunun doğru cevabını bilemedi. İbnü Ömer diyor Keradiyallahu anhuma daha sonra babasını anlatırken. Benim diyor o ağacın ben、e, hurma ağacı olduğunu ben bildim ama toplulukta babam Ömer gibi ya da Ebu Beker radıyallahu anh'ıma gibi büyük sahabeler vardı konuşmaktan utandım diyor sahabe. Ve cevap vermiyor susuyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam daha sonra onun hurma ağacı olduğunu söylüyor. Kardeşlerim hurma ağacı、e, tabi maalesef bizim、e, pek bilmediğimiz uzak olduğumuz bir、e, ağaç ya da onun meyvesi hurma. Ama hakikaten Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadiste、e, bildirdiği gibi haber verdiği gibi hakikaten mübarek bir ağaç. Yaprakları dökülmüyor. Ondan sonra meyvesi Daha ilk、e, tomurcuklanmaya yani ilk meyve verdiğinden ta ki hasat zamanına kadar sürekli yiyebilen. Yani hamını yiyor biliyorsunuz, biraz daha、e, olgunlu yiyor biliyorsunuz, en olgunlu yiyebiliyorsunuz. Ondan sonra onun lifinden faydalanıyorsunuz, onun dalından faydalanıyorsunuz, gölgesinden faydalanıyorsunuz. Ağaç öldükten sonra onun、e, odunundan faydalanıyorsunuz, işte şeylerini biliyorsunuz. Allah Rasulü Aleyhisselam'ın mezcidinin、e, şeyi、e, tabanı onların e, şeyinden e, yapraklarından örtülmüştü ve daha bir çok faydası var. Aslı her sabit un, wafer o hafis semer diyor. Aslı geride sabit ve dalları da göğe doğru açılır kardeşler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün bu özellikleriyle işte bu hurma ağacını Müslüman bir kimseye benzetiyor. Düşünün namazını kılan, diğer farzlara eda eden, diğer haklara, hukuklara riayet eden insanda her türlü hayır vardır kardeşlerim. Nasıl ki hurma ağacının her safhasında hayır var, her şeyinde hayır var, işte Müslüman da, Her şeyinde bir müminin her davranışında hayır vardır. Onda şer olmaz kardeşlerim. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşinin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Düşünün, ölse dahi Müslümanlara fayda verebilecek bir ilim bırakmıştır. Ölse dahi ne yapmıştır? Müslümanlar onun ilminden gene fayda ederler, fayda sağlarlar. Ki biliyorsunuz. Adem oğlu öldüğü zaman amel defterini kapanır. Üç şey dışında bunlardan da bir tanesi ilmin yun tefawbihi kendisinden faydalanılan bir ilimdir diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Müslüman ölse bile geride bıraktığı eserler ya bir ilim olabilir veya sadakaycari olabilir bir kitap olabilir bir ne bileyim yol olur köprü olur medresi olur insanlar ondan faydalandığı müttetçele. Nedir o kendisine? Sevap olarak hanesine yazılır. O yüzden müminin de her şeyi hayırdır kardeşlerim. İki bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki müminin işine şaşılır diyor. Aceben li emril mu'min. Çünkü onun her şeyi hayırdır diyor Allah Resulü Vesselam. Başına bir musibet gelse, bir bela, bir sıkıntı gelse sabreder o onun için hayırdır. Başına güzel bir olay gelse şükreder o da onun için bir hayırdır. Ve bu ezellik sadece müminde olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki Allah Resulü vesselamın bu şekilde çok güzel、e, benzetmeleri vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 361. Hakim İbni Kays İbni Asım'la rivayt edildiğine göre babası Kays İbni Asım ölüm esnasında oğullarına vasiyet edilmek geçirildi. Allah'a karşı takvalı olun ve büyüklerinizi yüceltin. Çünkü bir toplum büyüklerini yüceltince babalarının yerine geçip onlar da babaların gibi hürmete vayet olurlar. Bir toplum küçüklerini de yücelt yüceltince bu hareket onların benzerleri arasında var ve hakir düşünür. siz iyilik yapmak için mal kazanın ve üretken olun. Çünkü mal cümert kimse için şeref ve asaret sebebidir. Ve cümertlik sayesinde şerefsiz ve adi kimselere muhtaç olmazsınız. İnsanlardan bir şeyler istemekten sakının. Çünkü insanlardan istemek erkek adamın en son başvuracağı kazanç yürüdür. Ben öldüğüm zaman feryat edip dövünerek ağlamayın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine bağıra çağrı ağrınmamıştır. Ben ölünce Bekir İbni Vail'in bilemeyeceği bir yönet etmedim. Çünkü ben cahiliye döneminde onları gafil avlar onlara saldırıp zarar verirdim. Evet. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam、e, ölüm döşeğinde dahi ümmeti için vasiyetlerde, nasihatlerde bulunmuştur. bu tür özellik kendi sahabesi içerisinde de yer etmiş bir sünnet olarak kalmıştır ki sahabeden bunu bu şekilde yani ölüm anında çocuklarına çeşitli vasiyetlerde bulunmuşlardır. Burada Allah'tan korkun ve büyüünüzü ve büyük kimseleri aslında burada büyük kimseleri başkan ve、e, lider konumuna getirmekten bahsediyor. Eğer ki siz kavmin ileri gelenlerini lider olarak seçmezseniz ve daha onlardan küçüğü lider seçer ve başınıza getirirseniz o zaman ne yapar? Başınız beladan kurtulmaz. Yani ne zamanki bir kavmin başına küçükler gelir ve büyükler de hor görülür, ihtiram ve saygısızlık yapılırsa O konumatmaya mehakkak mahkum olmuştur kardeşler. Sahabe de çocuklarına aynı şey yapıyor, büyüklerinize saygılı davranmayı ve nedir? Onlara daima hürmetli olmayı tavsiye ediyor. Ve yine çocuklarına hadis gereği veren el Alan elden üstündür hadisi gereğince her zaman veren el olmalarını tavsiye ediyor. Ve bir insanın yapabileceği en son şey bir erkeğin nedir? İnsanlara el açıp dilenmek olduğunu、e, söylüyor sahabe.、E, Allah kendisinden razı olsun. Ve yine vasiyetinde diyor ki ben öldüğüm zaman sakın ki sakın ola hiç kimse benim arkamdan cahiliye ağlamasıyla öldür. Ağlamasın ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetiydi bu. Ki Allah Resulü öldüğü zaman hiç kimse cahiliye ağlamasıyla ağlamamıştır diyor. Ve ben öldüğüm zaman da beni falan yere gömün veya başka bir yere gömün ki benimle falan kişi arasında bir musibet vardı, düşmanlık vardı.、E, korkarım ki o da bana herhangi bir düşmanlık yapmasın diyerek ne yapmıştır?、E, tavsiyede, vasiyette...、E, bulunmuştur. Eğer bir toplulukta büyüklerin kadri kıymeti verilmez ve onların hakkı savunulmazsa, kardeşlerim küçükler başa gelir ki burada da büyüklerin、e, kadri kıymeti bilinmez ve onlara kötü davranılır. Evet. 362. Ebu Fureyre'de nibayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tufanla bir meyve getirildiği zaman Allah'ım şu şehrimizde bize bolluk ve bereket ver. Müt ve sağ ölçeklerimize de kat kat bereket ver diye dua eder. Sonra da o meyveyi orada bulunan çocukların en küçüğüne verirdi. Evet. Evet. Kardeşlerim, mevsimin ilk meyvesi çıktığı zaman sahabe onu top koparır, getirir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a verir ve onun için dua etmelerini isterlerdi. Sahabenin yaptığı davranışlardan bir tanesi. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam da mevsimin ilk meyvesini alır. Daha sonra hadiste geldiği gibi Allahümme barik lena fi medinetine Allah'ım bizim medinemizi Bereketli kıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketi sayesinde hem Medine halkı yani Medine、e, genişlemiş hem de Mescid-i Nebevi genişlemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasıyla ve yine、e, mütvesağımızda yani ölçem birimlerimizde Allah'ım bereketli kıl diyerek Allah Resulü サヘル・ミスティン・ディガラン・リヴァイア・テー、アラハ・ソルアリ・サラト・ウォッセラム・オー ر ルセミ ا イッキ・ م ルセネ・アルド・ザマン・シューレ・ドア・ディア・ディア・アラハマ・バレク・レナ・フィ・サマリナ・アラハマ・メルメズ・ディア・ビ ا ミチン・ベレケット・レキュー・ウォッディ・レナ・フィ・メディネ・ミゼミチン・ベレケット・レキュー・ウォッディア・レナ・フィ・サー・イ ن ا 私たちの虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎 ل 虎の虎の虎の虎の虎の虎の ل の虎の ل の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎 ك 虎の虎の虎の虎の虎の ن の虎の虎の虎の虎 ن ه の虎の虎の虎の ك の虎の虎の虎の虎の虎 ا 虎の虎の虎の虎の虎の虎の ك, ك, ك للمدينة メディーニーチンドアイドューン、ビミスリマーダーク、ダークエリメッケー、ウォミスリヒーマーホー。イブラヒーンアレイヒーサラムン、メッケイチンドアイテイギビ、ベンデ、オムビルベンゼリネブ、オムナバラバー、メディーニーチンドアイドューンデミシテル、オラソールアレイヒーサラートウォッサラム。ベレドアイテクターソンジャー、トタル、オアンダー、トプルドクター、エンキチクオーランナトタル、 ...o meyveyi ikram ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu da ilk rivayette olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın çocuklara olan merhametini anlatıyor kardeşlerim. Yani düşünün, kendisi de yaşça büyük olduğu halde, belki de o anda yaşça büyük kimseler olduğu halde tutuyor... ...o anda, o toplulukta yaşı en küçük olan çocuğa o ilk meyveyi veriyor, ikram ediyor... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet ve buna göre kardeşlerim bir insanın、e, vakti için, ilmi için, çocukları için ve malı için sürekli bereketlenmesi için ne yapması? Dua etmesi gerekir. Hadisten çıkartılan、e, şeylerden bir tanesi. Evet.、E, 364 Yağla Hüseyin Mure'den bir ay taktiğine göre koşuyor olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile davet edildiğimiz bir yemeğe bir şey için çıktık. Baktık ki peygamberlerin konu Hüseyin yol üzerinde oynuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki toplumun önüne doğru koştu. Sonra Hüseyin yakalamak için ülkenini açtı. Çocuk yakalanmamak için öteye bedeye kaçmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukla şakalaşıp gülüşüyordu. Nihayet onu yakalayınca iki elinden birini kuduğun çemesini altına ve diğer elinde başına koydu. Sonra onu kucakta da örtü. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hüseyin benden bir parçadır. Ben de Hüseyin'im dedim. Hüseyin'i seveni Allah da sevsin. Hüseyin'in torunlarından bir torundur. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya'la İbn-i Mur radıyorka radıyallahu anh'un. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bir yere doğru çıktık diyor. Bir yemeğe davet edildik. O esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam torunu Hüseyin'i yolda oynarken gördü diyor. Ve birdenbire hızlı hızlı yürüyüp bizim önümüze geçti ve Hüseyin'i yakalamaya çalıştı diyor. Dedesiyle oyun oynadığını fark eden Hüseyin de hemen o tarafa bu tarafa kaçmaya başladı diyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam onu yakaladı, onun da şakalaştı, güldüler ve ondan sonra onu tutup çenesinden ve kafasından gelip bağrına bastı ve onu、e, öptü diyor sahabe radıyallahu、e, anhum. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Hüseyin bendendir, benden bir parçadır, ben de Hüseyindenim. Her kim onu severse, kim Allah'ı severse Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sever. Hüseyin torunlardan bir torundur buyurdu Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam kardeşlerin burada Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam düşünün bir topluluk içerisinde ve küçük torununu görür görmez ne yapıyor hemen hızlıca gidiyor onunla şakalaşıyor oynuyor ve bağına basıyor onu öpüyor okşuyor ve burada Allah Rasulü Vesselam'ın tevazusı Yani Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada bir peygamber, bir devlet reisi, bir komutan kardeşlerim. Düşünün, yani 60 yaşlarında bir adam ve bu tür şakalar yapıyor. Bu Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in merhametinden, şefkatindendir kardeşlerim. Yani muküm balesi belki de çok az rastladığımız olaylardan bir tanesi. Ve belki de Allah Rasulü Aleyhi Selatoussalam İleride Hüseyin radıyallahu anhu'nun başına gelebilecek olayı da、e, bilerek Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sever buyurarak belki de ileride Hüseyin radıyallahu anhu'nun başına gelebilecek Kerbela olayına ne yapmıştır? Dikkati çekmiş ve orada çocuğunun yani Hüseyin radıyallahu anhu'nun haklı olduğunu belki de ta o zaman ne yapmıştı? Allah Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Uzuman Bidir Mishte Sallallahu Alaihi Wasallam Burada kalalım inşaallah.